Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akpolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi Günaydın Günaydın merhaba Biraz teşekkür ederim ama biraz yüksek sesle konuşursan Selahattin de iyi olacak Tamamdır İşaretler i̇yi yapıyor diyorsunuz. da Şimdi gayet iyi gibi duruyor Evet büyümenin ekonomi politiği Konuşmaya devam edeceğiz Epeydir de görüşmemiştik Evet George Bir, ay, Bion, kadar evet, bir ay kadar olmadı vallahi atladık filan Şimdi George Monbiot'un dün çıkan Guardian'da yazısı da tam bu büyümenin Eko politiğini Şeye de bağlıyor ekonomi politiğini doğrudan doğruya e, fosil yakıtlar ve yani insanlığın ve bütün canlılar aleminin en büyük tehlikesi olarak giderek artan e, bu iklim yıkımının bu şekilde önlenemeyeceğini büyüm büyümekle. Yani e, daha fazla bisiklet olabilir ama asıl daha fazla uçak olacak ve hala bu gezegene e, tehdidin boyutu konusunda Aymazlık içindeyiz. Ekonomik büyüme devam ettiği sürece hiçbir zaman fosil yakıt alışkanlıklarımızdan vazgeçemeyeceğiz ve yıkıma gideceğiz diyor. Ve rakamlar falan vermiş. Ne, biraz bundan bahsedelim mi? Tam konumuza da uyuyor programı. Evet evet. Çok e, yani yerinde bir yazı olmuş. Biz de zaten biraz bu konuya da girmeye kesmiyorduk. E, aslında önceden de bahsettiğimiz konuları ama biraz daha dair çok bahsedelim diye. Çünkü aslında Manuya'nın bahsettiği şey küresel kuzeyde ya da ne bileyim kalkınmış ülkelerde diyelim. Büyüme, e, büyümemeye yani bizim bahsettiğimiz büyümemeye neden gerek yok ve neden aslında bu gerek meseleleri çözebilirizdir e, çok iyi bir eleştiricini yapmış. E, teşekkür ederim yani yazıyı da bizim dikkatimize e, şey yaptığımız için. Rica e, ederiz şimdi, efendim. E, aslında Mondia'nın enerjisi daha genel olarak ki şu e, büyümeyip durdurmamıza gerek yok çünkü büyüdükçe e, aslında teknoloji de ilerleyecek. Teknoloji ilerledikçe biz kaynakları ve enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını bulacağız. Yani e, işte Mondia'nın örneği verdiği bisikletin dışında yazıda işte elektrikli arabalardan da bahsediyor mesela. Yani e, fosil yakıtları da kullanacaksa, sen daha derin kullanmaya başlayacağız. Bu ne demek? İşte aynı miktar teknolojiden ya da aynı miktar daha fazla enerji üretekliyor olacağız. E, bunun yanı sıra da işte büyümeyle beraber, geçtiği zenginlikle beraber e, işte fosil yakıtların dışında mesela enerji e, teknolojilerini de keşfedebileceğiz. Böylece fosil yakıtları bağımlılığımız azalmış olacak gibi bir fikir var. Aslında bu fikir... Yani pardon sözünü kez, yani Monbio'nun da daha önce de epey konuştuğumuz konulardan birinin altını çizdiği bir yer var makalesinde. Yani temiz büyüme evet. üzerinde çalışıyor. Biraz önce sözünü ettin işte elektrikli araçlar, elektrikli Aynen. destekli bisikletlerle falan. E, ama yeni bir kaynak şeyine e, evet, yani saldırısına, onu, lityum onu mesela. Iyi. Evet, elektrikli araçlara e, hücumun e, aslında başka kaynakların üzerinde çok ciddi etkiler yarattı. Çok ciddi baskılar yarattığından bahsediyoruz. Yaman yani, hayatı, e, nehirleri filan mavi ve temiz büyüme bir oksimorondur diyor. Yani temiz kömür ne kadar aptal saptal bir lafsa temiz büyüme diye bir şey de olamaz diyor. Ama bunu sözünü ettiğiniz anda... Eden politikacılar siyasi intihar da bulunmuş evet, oluyorlar. Yani çok iyi bir şekilde bitirmiş lazım bunu konuşmamız lazım, her yerde konuşmamız lazım ve bunu bir kavu olmaktan çıkarmamız lazım diye ve e, sonuçta mesela yazıda iki partisinin politikalarından örnek geliyor. Şimdi Kebek'te de aynısız şekilde yaklaşıyor. bizde de öyle bir bir tane bu tür bir bunun yani bilmemenin e, bir şekilde parti programlarına girmesi için e, lobi ve e, daha lobi dışı <gülüyor> şeylere, soltaya hareketlenmeyere başlatılar. Evet. Yani şu açıdan da iyiymiş tabii. Sadece Türk, biz Türkiye'de sanki bilinme, ben bahsetmek tabi biz gibi konuşuyoruz ama her yerde böyle. Ben biraz belki Mollonu'nun da bahsettiği şeyleri özetleyerek ama biraz daha genel bir bir e, e, özellikle ekolojik istifat ve büyümeme e, hareketi ve e, araştırmaları içinden çıkan birkaç sonuçla beraber anlatayım. Lütfen. E, şimdi bu işte temiz büyümenin mümkün olması, temiz büyüme mümkün ve olabilecek denmesi aslında e, bizim daha genel olarak belki ekomodernizm ya da işte teknoloji okuduğunu dediğimiz fikirlerin içinden çıkıyor ve bugün aslında tartışma işte yeşil ekonomi, yeşil kapitalizm, yeşil bilme e, tartışmalarının e, temelinde bu var. Ya da yani tartışmaları demeyeyim de bu, yeşil ekonomi ve yeşil bilmenin e, nasıl işte bir altında. E, belki Türkiye'de şu anda çok fazla konuşulmayın ama mesela Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da çok fazla e, konuşulan yeşil bilmen ya da temiz bilmenin düz, yan, bu konusu dönüşsel ekonomi, circle ekonomi denen e, mesele yani herhangi bir e, sektörden herhangi bir üretim sürecinin girgi çıktılarının mümkün olduğu kadar fazla diğer sektörlerde kullanılarak en az şekilde e, atık çıkarılmasının bu şekilde bilmenin mesela temiz olacağı e, da var. Şimdi e, buna karşı birkaç eleştiri var. Monyum'un eleştirisinin, e, yani ilk eleştirisi, Monyum'un daha da fiyazı şey. E, senin de az önce söylediğin gibi önü yani bir elektrikli, mesela var teknolojisi, belki feşil yakıta dayanmıyor o kadar ama başka kaynakları çok fazla veriliyor, lityum gibi. Lityum. E, yani, evet. E, evet, yani bir şekilde biz belki iklim ve iklimi fazla odaklandık ki şu anda. Diğer kaynakların üzerinde bu tür teknolojilerin e, daha verilmeyi ya da yeşil teknolojilerin diğer kaynaklar ve biyoçeşitlilik ve insan ve insan dışı hayatın e, üzerinde yatacağı güçleri görmezden gelebiliyoruz. E, bir önemli nokta bu. Kendi nokta bunun aslında ba e, bağlantılı ve mondayını söylemesini e, mesela bugün, bugün dünya üzerindeki bütün enerji riskletimini Fosil yakıt diye yenilenebilir enerjilerden, enerji kaynaklarından karşılamaya kalksak, i̇şte ne diyeyim, her yerde, her metre bir yüzler gibi falan olması gerekecek. Ya da işte bütün ekili, ekilip yükülebilmek topraklarda biyol yakıt yükületmemiz falan gerekecek. Yani zaten bütün enerji sistemlerimizi bir şekilde değiştirebilsek bile, ki bir şey olmuyor, yapabiliriz. O da yani Onun için değil zaten. Öyle bir alanda da yok dünya üzerinde. Öyle bir kaynak da yok. Yani ki düşünmemiz lazım yani e, enerji ve e, kaynak, materyal kullanımında illa ki gerekiyor. Bunun dışında ve daha eskiden aslında saat 1865'te Bir e, Stanley Devlin e, isimli bir iptisatçının e, çok önemli parmak baskıda bir paradoks var. Ee, Jevons Paradoxu'ya geten e, ya da geri sekme e, etkileri rebound efekti olarak geten bu da şu, e, devam 1865'te özellikle kömür e, kullanımına bakarak e, yani oraya e, gözlemleyerek kömür kullanımında ve kömür kullanımındaki teknolojileri gözlemleyerek yaptığı bir testi o da şu ki bitki de zaman içinde kömürü daha verimli kullanmaya başlıyor olabiliriz yani oluyoruz, olmuşuz Başka teknolojiler değişiyor ve işte daha az e, kömürden aynı miktarda enerjiyi elde etmeye başlıyor sektörler. Ya da işte e, aynı miktarda kömürden daha fazla enerji elde ediliyorlar. Ama bunun şöyle paradoksal bir etkisi oluyor. Teknolojiler verimlileştikçe nasıl olsa daha iyi kullanabiliyoruz, daha fazla enerji alabiliyoruz Biz kömürden diyerek e, kömürün kullanımı Genel olarak bakıldığında toplamda artış oluyor. Evet yani pardon ben de orada ufak bir parantez açayım izninle. Yani e, aynı konuya e, bence çok e, önemli olan makalesine iyice de dipnotları vermiş olduğu makalesine dönersek George Mambion'un o da değinmiş. Yani e, temel e, işçi partisinin programına da bakıyor gayet iyi görünüyor program ama en temel meseleyi e, gözden kaçırıyorlar diyor yani belli bir noktanın ötesinde ekonomik büyüme, yani insanları yoksulluktan çıkartmış olan güç ve yoksulluğu, hastalığı, sefaleti önlemiş, hastalıkları ortadan kaldırmış olan güç, belli bir ekonomik büyüme noktasından sonra tekrar aynı koşullara atıyor. paradoks burada diyor ve yani iklim değişikliğinin, iklim yıkımının aslında yarattığı korkunç şeylere bakıldığında zaten bu noktaya ulaşmışız gibi görünüyor diye önemli bir uyarısı var ki bunun son araştırmalar biraz önce de kısaca değinme fırsatı bulduk çok yeni araştırmalar var. Artık end game deniyor yani oyun sonu ya da final finale doğru gidiyoruz bu iklim meselesinde deniyor. Evet ya o kadar <gülüyor> kesin yani çok bir e, yani alarma geçmemiz gerektiği e, doğru ama işte böyle bir şey katastrof söyleminin içinde de bu sefer insanların çok e, paraleli olup yapılacak hiçbir şey yok üstüne e, düşmemesi dedi Doğru ne? ama artık o noktayı da geçmiş durumdayız maalesef. Yani Hı. tamamen bilim insanları e, apaçık bir şekilde katastrofun içindeyiz. Derhal kesmek lazım diyorlar. Yani sadece bu son bir ay içinde çıkan araştırmalardan en az altı tanesini falan gördüm böyle. <gülüyor> ya Evet e, ama işte onların için yapılması gereken de e, yani katastrofik işte yani bir şey yapmamız gerekiyor söylememizde iki yol var. İşte bir tanesi teknoloji determiniz. Yani teknolojiyle çözledim ya da işte hani bunun bir çözümü var mı? Sanki böyle bir tane şey çözüm var. E, işte büyürlü bir çözüm var ve o teknolojiyi bulundu ya da o çözüm evet. bu iş, Jeffries gibi hani haniki çok daha genel sistemik bir çözüm olması gerekiyor buna. Bu sistemik çözüm de yani en genel anlamıyla demokratikleşme diyebileceğiniz Kapitalizmin eee ve ekonomik demokratikleşme aslında yani ekonomik kararların eee verilmesinde bir demokratikleşme ve bilmemenin kimin için olduğu, hem yani yararlı mı ki şey, hem de zararlı mı olduğu, çok daha demokratik ortamlarda da Partisi'nin de bunun arkasına geçmesi için mesela zorlanması ya da Tebep'te işte, Tebep Söyleri'nin e, bunun büyümeme e, ajandasını e, parti programına alması için zorlanması gibi yollar. E, o yüzden yani Mondial'ın yazdıkları çok önemli e, ama şey de önemli. Yani bu işin böyle bir şey yok. E, Kürsüzücü tek çocuğum yok. O, o teknolojiyi bulamayacağız. Zaten o teknolojiyi bulacak da o Çözüm olan işe yaramayacak, evet. Ya. Yani onun Aynen. içinde yani. politik acıları sıkıştırmak en önemlisi. Yani bu yeni uçak her tarafında mesela Londra'nın Thames nehrini mahvedeceği söyleniyor. Bu bütünüyle yeni limanlar falan yapıyorlar uçak yeni genişletilmiş üçüncü pist falan yapılacak ya orada da Londra'da. Aha, aha. Aynı şey Türkiye'de de üçüncü İstanbul Havalimanı ve benzer projelerle çünkü uçuşları da zaten sadece zengin kesim yapıyor. %15'i %15, %15 %70 uçuyor diyor bu serbest uçuşlar falan. Noktayı, o noktası çok önemli aslında. Bu tartışmalarda çok fazla Konuşma, yani dile getirilmemiş bir şey. Onu çok önemli buldum ben. Mondial'ın söylediği aslında bu büyüme devam ettikçe yani çok global anlamda çok böyle hani makro anlamda baktığımızda büyümenin e, türü, yani herhangi bir şekilde bilmenin yararlanması bir kesim zaten e, işte, iş ve zaten e, işte temel ihtiyaçlarını karşılaymış olan şunluklar ve bu büyüme bu sefer o üç sınıfların lüks tüketimini e, finanse etmeye çalışıyor ve o lüks tüketimde aslında çok fonun yapıt e, temelli bir tüketim oluyor ve orada verdiği yani kaç kişi uçuyor ve ne kadar uçuyorlar örneğin yani biz bir şirket olabiliriz ya da elektrikli arabalara ediniyor olabiliriz ya da biliyor olabiliriz ama büyüme e, devam ettikçe piyomun kaymamı yiyen kesimler. Uçaklarla uzakta geldi tariflere gitmeye devam ettikçe zaten e, bizim bir şekilde bilmemiz çok fazla işi Yani o yüzden de bir işte demokratikleşme e, diye benim yumuşattığım ama yani sonuçta ekonomik güç rengelerinde bir e, farklılaşma ne gidilmesi gerek. E, bir ikinci mesele teknolojinin neden bunu çözmeyeceğini yani bir teknoloji e, bu geri sekme şeyleri yaratıyor, etkileri yaratıyor. Teknolojiyi ilerledikçe biz Arnafolt'a kaynakları daha da kullanıyoruz. Canım ne olacak deyip daha fazla kaynak kullanmaya başlıyor. İkincisi de teknolojiler başka kaynakları üzerinde şey yaratabiliyor. Yani yaratıyor. Çok asla yaratıyor ve daha fazla kullanım yaratıyor. Bir üçüncü şu yine düğmeme yani, e, hareketinin ve literatürünün e, duayenlerinden, e, kurucularından bir. George S. 1971'de yazdığı bir e, kitap e, ve, yani uzun süre içinde çalıştığı çalışmalarının ama sütü olan e, En Çok Piyatası ve Ekonomik Şirak isimli bir kitabı var. Burada George S. Grogan önce e, e zaten. Yani biyolojiksel dünyanın kurallarını ve kanunlarını ve bir dikkate almadan sonsuza kadar büyüdürme mümkünmüş gibi modeller kurup bir de bunu pozitif olarak Ama böyle bir şey mümkün değil. Termo dinaminin birinci yasası yani enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez ise ikinci yasası da diyor termo dinaminin bunu herkes gözden kaçırıyor diyor bir üretim sürecinde kullanılan enerji o üretim sürecinin sonunda çıkan e, işte malların için, yani bütün o enerji o asla e, dönüştürülemez. Yani belli bir miktar enerji kullanıysak bir şey üretirsen sonuç olarak ürettiğiniz inhali çıktığının içinde hapsolmuş, sonuçlanmış olan enerji miktarı kullandığımız enerjiden illaki daha az olacak. alacak. olacak. entropik yani, bir durum evet. Evet. Transformasyon sürecinin kendisi de enerji kullandığı için o süreçte mutlaka bir atık ya da ısı olarak bir enerji kaybı olacaktır. Bu demek oluyor ki son, yani aynı enerji sonuna kadar döndüremez. Yani her üretim süreci, her transformasyon süreci, bilmenin içindeki üretim süreci örneğin illaki bir miktar enerjiyi kaybedecek. Yani İllaki bir e, ...biyofiziksel dünyaya bir ısı vereceğiz. Ya da bir atık yaratacağız. Yani sonsuza kadar... E, ...geri dönüşün. Yani biz ne kadar geri dönüşün... ...kendimizin mutlu ediyor ya da rahatlıklı olsak da... ...ya da sonsuz dönüşsel bir ekonomi... ...mümkün değil. Eninde sonunda... E, ...o kadar atık ve ısı... ...atık ve veya, veya ısı yaratacağız ki, ...bir e, biyofiziksel sınırlara... ...çarpacağız. O yüzden eninde sonunda küçülmemiz lazım. Evet, bizim burada bir, hı, burada bir şey daha bir kez daha bu önemli bulduğumuz makaleye dönecek olursak, burada bizim yapmakta olduğumuz şu anda yani bu meselelerin konuşulması'nın ne kadar önemli olduğunu da dolaylı yoldan vurgulamış oluyor George Monbiot çünkü en berbat in inkarcılık bu şey olmuyor demek değil diyor. Bir inkarcılar var işte küresel ısınma yok, iklim değişikliği yok, insan kaynaklı değil filan diyenler var ama bundan daha kötüsü bu konuda hiç konuşulmaması diyor mesela medya en büyük tehlike aslında çünkü medya insanlık için baya bir genel geçer medya insanlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizim adımıza konuştuğumu, konuştuklarını iddia ediyorlar ama ya bizim aleyhimize konuşuyorlar ya da hiç konuşmuyorlar. Medyada tek kelime çıkmıyor mesela bu araştırmalardan. <gülüyor> ve, ve yeni bir araştırma da yapılmış. Yani 2017 yılında Amerikan medyasında iklim değişikliğine beş büyük şirketin... ...ABC, CBS, NBC, Fox ve PBS şirketlerinin... ...2017'de iklim değişikliğine ayırdığı şey... 260 dakika yani 4 saatin biraz üstünde bütün yıl boyunca ve onların da tamamı psikodrama dediği işte yani Trump Paris anlaşmasından çekilecek mi çekilmeyecek mi diye deli saçması bir konu üzerinde şey oluyor. Yani, iklim değişikliğinin iklim kaosunun bize neler getireceği konusunda tek gelmiyor ve son bir araştırmadan da bahsediyor yeni. Amerikalıların %65'i yani çok büyük bir kısmı zaten ne dostlarıyla ne aile içinde konuşmuyorlarmış bu meseleyi ve hiçcem yani bir konuşulanları da bilmiyorlar. Yani büyük bir psikolojik efor sarf ediyoruz ki konuşmayalım evet. bu meseleleri diye. Her hayatımızın her noktasını etkileyecek bir meseleyi konuşmamak için büyük bir psikolojik çaba harcıyoruz gibi bir paradoks var yani ya yani bir yandan şu, yani mesela ben şimdi derste de dersede anlatıyorum yani derslerinden bir tanesi tamamen merdivenler üzerine çünkü bir yandan aslında buna daha bir şey var yani başka bir, bir şeyin mutlum mü? yani bir alternatif olması lazım şey özellikle gençlerde değil Evet. Benim gözlemlediğim kadarıyla belki ben çok daha böyle yani çok böyle algı da ya da benim dersimi alan öğrenciler zaten bulurmak için oluyor falan hani bir, genel bir şey yapmıyorum ama yani bir kere daha genç e, neslin biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Nefesine e, bilmeyle işte iyi yaşamayı bilmeyle reformu e, sağlıklı yaşamayı falan yani eşitleyen e, bir ideolojinin biraz daha başında olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, onlara vaat edilen, işte, ekonomik bilimler şunları yitirecek, bunları yitirecek böyle iyi bir şey olacak e, karşımıza gelecek olacak gibi bir vaat ne kadar boş olduğunu görerek bir mesaj. Yani ifadilin yayında zaten bir krizinin içine doğmuşlar. Zaten bir ekonomik krizin içine doğmuşlar. Evet. O yüzden o cikiden yani çıkmakta ondan ayrılması daha kolay geliyor onlara. Ama bir önceki, siz ya da gideyim işte aslında süresel bir büyük bir kısmı, yani büyüme cikrinin e, hayatlarında birleşme bitirdiğine e, çok daha ikna olmuşlunda. Psikolojik olarak da yani bütün kişiliklerimiz, e, kimliklerimiz, hayatlarımız bunun içinde yoğunluğu. E, ve aslında büyümeme Kili terapinin, dekbatansı, sergilatiflerle falan yani bu round for en başta söylediği şey, yine fikri absolut e, yani haddi bir e, ve fiziksel bir ziyade ziyade edemeyelim belki daha önce bir ekonomistik ben çıkmak. Yani bizim aslında sadece e, tüketiciler değiliz. En başta yurttaşlar olduğumuz, evet, demokratik haklarımız yani. olduğu ve seçim ve şeyimizin, irademizin aslında olduğu. Yani ekonominin köleleri değil aslında özmeleri olduğunu ve ekonominin özmeleri olarak da illa ekonomistik davranmak zorunda olmadığımız. Yani işte verimlilik ya da ya da işte çarj için... E, illaki hareket etmek zorunda değilse üniversite onlar talep eder ve elimize alır şekilde da hareket edebilirim. Yani bir kere bu iklim meselesinin zaten tamamen ekonomistik terimlerle konuşulması diye bence bunun bir yani Evet, Aynen öyle. E, yani Peki senin Kanadalı öğren, genç öğrencilerin bu Tarsent denen işte katran kumullarına yatırımların bir yıl içinde ikiye katlanması konusunda e, ne düşünüyorlar ya da petrol boru hattına milyarlarca dolar yatırım yapmasını Trudeau hükümetinin onu nasıl değerlendiriyorlar? Burada büyük bir şey var, mutsuzluk var zaten bu konuda. Yani e, o şey, e, boru hattı meselesi burada çok büyük bir öfke yarattı. E, ama e, şimdi boru hattının Borahtın federal olarak met satın aldı ama şimdi e, bildiğim kadarıyla e, Ontario eyaleti zaten bir şey aç yani olarak bir orayı durduğum yani o, o işin nasıl olacağı tam olarak şu an yani bence olmayacak yani o Borahtı zaten e, çünkü eyaletlerin bir türü e, var yani bunu düşünmekta ama şöyle bir şey var mesela Alberta e, işte bu şey. E, An... Yani Katran kumulları diyoruz. Katran kumulları o e, mesela Alberta korkunç yani hem en yoksul hem en, hem hem en eşitsiz hem en yoksun hem de çevresel olarak da en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesi. Ama mesela Alberta sebeke bakıp, yok yani sizin zengin olabilmenizin, bu hayat standartlarında yaşayabilmenizin nedeni bizden çıkan petrol. Evet, bizim sırtımız. O yüzden yani siz şimdi bize dönüp petrol buldun ve diyemezsiniz. Yani biz uydursak zaten yani siz senelerde bunun zengin oldunuz. Şimdi sizin hayat standartlarınız belli bir yere geldiği için bize petrol çıkarmayın diyorsunuz. Ama birinde demek. Yani aslında küresel güney ve <gülüyor> kuzey arasındaki bu dağın özel anlamda olan e, kalkınmakta olan ülkeler ve kalkınlık içerisinde partişmanın bir benzeri burada var. E, o yüzden bir ayrı bir e, e, durumlar Ama mesela Kebek e, bilinmeme en fazla konuşuluk bir yerlerden bir tanesi. Yani 2012'de zaten bilinmeme konferansı e, burada olmuştu. Benim mesela öğrencilerim e, işte petrol çıkmasın yani bunların hepsine Teorik olarak gayet şeyler, sistemler, şey, bakın e, durdurulsun ama bir şeyi tahayyül edemiyorlar. Yani mesela kafesini düşünü bir sistemi ya da piyasa sistemi, para sistemi, düşünü bir sistemi tahayyül etmek e, onlar çok zor geliyor. Bu kısmen evet. şey de değil. Aslında sorun bu zaten. Biz de görmeniz olmak Biraz biz orayı e, şu anda kıymaya çalışıyoruz. Yani olabilir daha demokrasi ekonomiler kurulabilir falan gibi. Ee, bir kapıda çok ulaştı. Kapıda olmadı. Çok... Tamam, çok kalmadı. Ama devam edeceğiz. Evet bu konu bundan daha önemli bir konu yok gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Yok. Ben, ben de, teşekkür ederim. Görüşmek evet. üzere. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu.